sair içindeki şeyler gibi hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı teşkil ve tezyin etsin. Fakat muzdar kalarak, bil mecburiye, eşyay-ı ahire nispeten, kavani ilmiyenin bir ünvanı olmak cihetiyle o sarayın mecmuna bu defteri münasebettar gördüğünden, işte bu defterdir ki o sarayı teşkil, tanzim ve tezyin edip bu eşyayı yapmış, takmış, yerleştirmiş diyerek, vahşetini ahmakların, sarhoşların hezeyanına çevirmiş. İşte aynen bu misal gibi, hatsiz derecede misaldeki saraydan daha muntazam, daha mükemmel ve bütün etrafı mucizane hikmetle dolu şu saray alemin içine, inkar ı uluhiyete giden, tabiiyyün fikrini taşıyan vahşi bir insan girer. Daire-i mümkünat haricinde olan zat-ı vacibül vücudun eseri sanatı olduğunu düşünmeyerek ve ondan iraz ederek, Daire-i mümkinat içinde kader-i ilahinin yazar bozar bir levhası hükmünde ve kudret-i ilahiyenin kavanini icraatına tebeddül ve tegayyür yüreden bir defteri olabilen ve pek yanlış ve hata olarak tabiat-ı namı verilen bir mecmuai kavanini adatı ilahiyye ve bir fihriste i sanatı Rabbaniye'yi görür ve der ki madem bu eşya bir sebep ister hiçbir şeyin bu defter gibi münasebeti görünmüyor Cendan hiçbir cihetle akıl kabul etmez ki, gözsüz, şuursuz, kudretsiz bu defter, rububiyyeti mutlakanın işi olan ve hadsiz bir kudreti iktiza eden icadı yapamaz. Fakat madem sani kadimi kabul etmiyorum, öyleyse en münasibi, bu defter bunu yapmış ve yapar diyeceğim der, biz de deriz. Ey ahmakul humakadan tahamuk etmiş sarhoş ahmak! başını tabiat bataklığından çıkar, arkana bak, zerrattan seyyarata kadar bütün mevcudat, ayrı ayrı lisanlarla şehadet ettikleri ve parmaklarıyla işaret ettikleri bir sani-i zülcelali gör ve o sarayı yapan ve o defterde sarayın programını yazan nakkaş-i ezelinin cilvesini gör, fermanına bak, Kur'an'ını dinle, o hezeyanlardan kurtul. İkinci misal,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 ve o mabud-u ezeli'nin muntazam bir mescidi olan şu kainata mahzı vahşet olan inkârlı fikri tabiatı taşıyan bir münkir giriyor. O sultan-ı ezeli'nin hikmetinden gelen nizamat-ı kainatın manevi kanunlarını birer maddi madde tasavvur ederek ve saltanat-ı rububiyetin kavanini itibariyesi ve o mabudu ezeliğinin şeriatı fıtrii kübrasının manevi ve yalnız vücudu ilmiyesi bulunan ahkamlarını ve düsturlarını birer mevcudu harici ve maddi birer madde tahayyül ederek kudreti ilahiyenin yerine o ilim ve kelamdan gelen ve yalnız vücudu ilmiyesi bulunan o kanunları ikame etmek ve ellerine icat vermek sonra da onlara tabiat namını takmak ve yalnız bir cilve-i kudreti rabbaniye olan kuvveti bir ziy kudret ve müstakil bir kadir telakki etmek, misaldeki vahşiden bin defa aşağı bir vahşettir. Elhasıl, tabii Yunanların mevhum ve hakikatsız tabiat dedikleri şey, olsa olsa ve hakikati hariciye sahibi ise ancak bir sanat olabilir. Sani olamaz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Ahkamdır, hakim olamaz. Bir şeriatı fıtriyedir şâri olamaz mahluk bir perde-i izzettir halik olamaz münfeil bir fıtrat'tır fatır bir fail olamaz kanundur kudret değildir kadir olamaz mistardır masdar olamaz elhasıl madem mevcudat var madem 16. notanın başında denildiği gibi mevcudun vücuduna taksimi i akli ile dört yoldan başka yol tahayyül edilmez o dört cihetten üçünün, her birinin üç zahir muhaller ile butlanı, kat'î bir surette ispat edildi. Elbette biz zarure ve bil dördüncü yol olan vahdet yolu, kat'î bir surette ispat olunuyor. O dördüncü yol ise, baştaki, اَفِ e Şekkun شَكْقُنْ فَاطُلِ السَّمَاوَاتِ ayeti" âyeti, şeksiz ve şüphesiz bedâhet derecesinde, zatı vacibül vücudun uluhiyetini, ve her şey doğrudan doğruya deste kudretinden çıktığını ve semavat ve arz kabzayı tasarrufunda bulunduğunu gösteriyor. Ey esbabperest ve tabiata tapan biçare adam, madem her şeyin tabiatı her şey gibi mahluktur, çünkü sanatlıdır ve yeni oluyor, hem her müsebbep gibi zahiri sebebi dahi masnudur ve madem her şeyin vücudu pek çok cihazat ve aletlere muhtaçtır, o halde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 hadsiz kudretiyle nihayetsiz cilve-i esmasını her vakit tazelendirmekle, ayrı ayrı şekilde göstermek için, eşyadaki teşahhusları ve hususi simaları öyle bir surette halketmiştir ki, hiçbir mektubu u zamedani ve hiçbir kitab-ı rabbani, diğer kitapların aynı aynına olamıyor. Alâ hal, ayrı manaları ifade etmek için, ayrı bir siması bulunacak. Eğer gözün varsa,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 aktar âlemden mizanı mahsusla ve has bir intizamla icat etmek ve getirmek ve matba'a eline vermek için yine o matbaayı icad eden Kadir-i Mutlak'ın kudret ve iradesine muhtaçtır. Demek bu matbaalık ihtimali ve farzı bütün bütün manasız bir hurafedir. İşte bu saat ve kitap misalleri gibi sâni'izül celal Kadir-i külli şey esbabı halk etmiş, müsebbebatı da halk ediyor. Hikmetiyle müsebbibatı esbaba bağlıyor. Kainatın harekatının tanzimine dair kavanine adetullah'tan ibaret olan şeriatı fıtriyi kübrai ilahiyenin bir cilvesini ve eşyadaki o cilvesine yalnız bir ayne ve bir mâkes olan tabiatı eşyayı iradesiyle tayin etmiştir. Ve o tabiatın vücudu hariciye mazhar olan ve cin'i, kudretiyle icat etmiş ve eşyayı o tabiat üzerinde halk etmiş birbirine mezc etmiş. Acaba gayet derecede makul ve hadsiz birhanların neticesi olan bu hakikatin kabulü mü daha kolaydır? Acaba vücut derecesinde lazım değil midir? Yoksa camit, şuursuz, mahluk, masnu, basit olan o sebep ve tabiat dediğiniz maddelere her bir şeyin vücuduna lazım hadsiz cihazat ve âlâtı verip hakîmâne, basîrâne olan işleri kendi kendilerine yaptırmak mı daha kolaydır?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 Sabık tahkikatınızdan zerre miktar şuuru bulunan anlayacak ki, esbaba, tabiata icat vermek, mümtenidir, muhaldir. Ve her şeyi doğrudan doğruya vacibül vücuda vermek, vaciptir, zaruridir. Elhamdülillahi alel-i'man deyip, iman ediyorum. Yalnız bir şüphem var. Cenab-ı Hakk'ın halik olduğunu kabul ediyorum. Fakat bazı cüz'i esbabın ehemmiyetsiz şeylerde icada müdahaleleri, ve bir parça medh kazanmaları saltanat-ı rububiyetine ne zarar verir? Saltanatına noksaniyet gelir mi? el cevap. Bazı risalelerde gayet kat'i ispat ettiğimiz gibi, hakimiyetin şe'ni müdahaleyi reddetmektir. Hatta en edna bir hakim, bir memur, daire-i hakimiyetinde oğlunun müdahalesini kabul etmiyor. Hatta hakimiyetine müdahale tevehümüyle, bazı dindar padişahlar,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 ve istiklaliyeti mutlaka ehadiyet derecesinde ve istinai mutlak kadriyeti mutlaka derecesinde bir zat-ı zülcelalde bu reddi müdahale ve menî iştirak ve tardışerik ı ne derece o hakimiyetin zaruri bir lazımı ve vacip bir muktezası olduğunu kıyas edebilirsenet ama ikinci şık şüfen ki bazı esbab bazı cüz'iyatın, bazı ubudiyetlerine merci olsa o mabud-u mutlak olan zatı ı vacibül vücuda müteveccih zerrattan seyyarata kadar mahlukatın ubudiyetlerinden ne noksan gelir? el cevap Şu kainatın Halik Hakimi kainatı bir ağaç hükmünde halkedip, edip en mükemmel meyvesini zihûr ve zihûrun içinde en cami meyvesini insan yapmıştır. Ve insanın en ehemmiyetli, belki insanın neticiği hilkati ve gayi fıtratı ve semeri hayatı olan şükür ve ibadeti, o hakimi mutlak ve amiri müstakil, kendini sevdirmek ve tanıttırmak için kainatı halk eden o vahidi ehat, bütün kainatın meyvesi olan insanı ve insanın en yüksek meyvesi olan şükür ve ibadetini başka ellere verir mi? Bütün-bütün hikmetine zıt olarak neticiği hilkati, ve semeri hikayenatı abes eder mi Haşa ve kella hem hikmetini ve rububiyetini inkar ettirecek bir tarzda mahlukatın ibadetlerini başkalarına vermeye rıza gösterir mi hiç müsaade eder mi ve hem hadsiz bir derecede kendini sevdirmeyi ve tanıttırmayı ef'aliyle gösterdiği halde en mükemmel mahlukatının şükür ve minnettarlıklarını Tahabbüb ve ubudiyetlerini başka esbaba vermekle kendini unutturup kainattaki maksadı aliyesini inkâr ettirir mi? Ey tabiat perestlikten vazgeçen arkadaş, haydi sen söyle. O diyor, Elhamdülillah bu iki şüphem hallolmakla beraber vahdaniyet-i ilahiye dair ve mabudu bil hak o olduğuna